İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yüce Allah önceki ayetlerde inkara sapmaları ve başkalarını da saptırmaları sebebiyle ehli kitabı kınamıştı. Bu ayetlerde de müminlere iman ve takvayı emrettikten sonra başkalarını da İslam'a çağırmalarını emretmektedir. Ümmet tabiri burada topluma önderlik edecek olan grup anlamına gelmektedir. Yüce Allah, Müslümanların içinde onlara önderlik edecek, birlik ve beraberliklerini sağlayacak, onlara iyiliği emredecek, onları kötülükten sakındıracak, insanları İslam'a çağıracak bir sosyal kontrol mekanizmasının bulunmasını istemektedir. Müfessirler, Müslümanların böyle bir kurumu oluşturmalarının farz-ı kifaye olduğunu belirtmişlerdir. Bu görev yerine getirilmediği takdirde, görevin özelliğine göre o topluluğu meydana getiren yükümlülük çağındaki bütün Müslümanlar, bu ihmalden dolayı sorumlu olurlar. Nitekim Tevbe suresinin 122. ayetinde de her topluluktan bir grubun gerekiyorsa ilim yolculuğuna çıkıp dini iyice öğrenmeleri ve toplumlarına döndükleri zaman onları eğitip uyarmaları istenmektedir. Bu faaliyette görev alanlar, insanları iyiliğe, doğruluğa, güzel ve yararlı olan şeylere çağıracaklar, kötülüklerden sakındıracaklardır toplumun birlik ve bütünlüğünü sağlayacaklar, onları bölünüp parçalanmaktan koruyacaklardır. Sözlükte özellikle iyi, iyilik anlamına gelen hayır, İslami terminolojide bu anlamların yanı sıra en iyi, iki veya daha çok şeyden daha iyi olanı yararlı, değerli, Üstün, akıl, adalet, fazilet, servet, mali yardım, Allah'ın insanlar için takdir ettiği iyi durum gibi manalarda kullanılan geniş kapsamlı bir kavramdır. Kelimenin Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde gerek tekil gerekse çoğul şekliyle sık sık tekrar edildiği görülür. ''Ayetlerde genellikle Allah'ın rızasına uygun düşen, insanların kendileri, aileleri ve toplumları hakkında faydalı olan, ahirette sevap kazandıran tutum ve davranışlardan, fert ve kamu yararına olan servet, mülk, kurum ve düzenlemelerden, hayır, bunların zıddı olan şeylerden de şer diye söz edilmiştir.'' Mealinde iyiliği emredip kötülüğü men etmeye tercüme ettiğimiz emir bil maruf, nehi anil münker, dini ve ahlaki bütün buyruk ve yasakları kapsayan geniş kapsamlı bir deyimdir. Urf, örf kökünden gelen maruf, iyi, iyi olarak bilinen, örf haline gelmiş olan tutum, nükür kökünden türetilmiş olan münker ise, çirkin, kötü, aklın veya dinin kötü kabul ettiği davranış demektir. İslami terminolojide genellikle maruf, hayır, münker de şer anlamında kullanılır. Buna göre emir bil maruf, iyi olanı emretme, iyiliği ve güzelliği yaymaya çalışma, nehi anil münkerse kötülüğü yasaklama, kötülüğe karşı çıkma anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de 8 ayette iyiliği emretme ifadesi yer alır. Bir ayette iyiliği yasaklayanlar kınanır. Ayrıca 30 ayette maruf kelimesi iyilik, iyi-güzel, örf haline gelmiş tutum ve uygulama gibi anlamlarda geçer. Bu ayetlerin birinde güzel, maruf bir söz arkasından eziyet gelen sadakadan daha iyidir buyrulmuştur. Münker kelimesi ise 16 ayette geçer. Bunların sekizinde, maruf kelimesiyle birlikte iyiliği emretme, kötülüğe karşı çıkma anlamını ifade edecek şekilde, diğerlerinde ise genel olarak kötü, çirkin, kamu vicdanını rahatsız eden, meşruiyet sınırını aşan tutumlar anlamında kullanılmıştır. Maruf ve münker kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'deki bu kullanımları hadislerde de yer alır. İslam ahlakına göre toplu yaşamak zorunda olan insanlık, bu yaşayışın uyumlu olarak sürdürülebilmesi ve iyiliğin hakim kılınabilmesi için bir takım kurallara uymakla yükümlüdür. İslam ahlakında başlıca toplumsal kurallar, dini buyruk ve yasaklarla zaman ve mekana göre değişmezlik kazanmış, her birey iyiliğin yaygınlaşması ve kötülüğün önlenmesine kendi ölçüsünde katkıda bulunmakla yükümlü kılınmıştır. İslam toplumunun en önemli ilkelerinden olan emir bil maruf, nehi anil münker görevinin yerine getirilmesi, her Müslümanın toplum içindeki konumuna maddi ve manevi gücüne göre katıldığı bir sorumluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle, yeryüzüne salih kulların hakim olması idealine hizmet etme sorumluluğudur. Hz. Peygamber bu görevin önemini ve kapsamını şu şekilde belirtir. Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüğe engel olursunuz ve zalimin iki elini tutup onu hakka çevirir, doğruluğa zorlarsınız veya bunu yapamazsanız Allah sizin iyilerinizin kalplerini de kötülerinkine benzetir ve daha önce İsrailoğullarına olduğu gibi size de lanet eder. Âl-İmran Suresi 104. Ayet'in tefsirine bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren